Şimdi buna akıl mı dersin, budalalık mı? Akıl dersen budalaca bir yanı var bu işin. Budalalık dersen de akıllıca bir yanı. Ama dur, bak, men adalı yaşlı geliyor. Bu herif denizci olmadan önce cenaze arabası sürerdi. Orsa ediyor altının önünde. Bak, bak, direğin öbür yanına geçti. Bir atnalı var oraya çakılı. Şimdi yine geldi bu yana. Ne demek oluyor bu? Dinle. Bir şeyler mırıldanıyor. Eski püskü bir kahve değirmeni gibi sesler çıkarıyor. Açalım kulakları da ne diyor bakalım. Beyaz balina görülse görülse bir ay bir gün sonra görülür. Güneş şu burçlardan birine girdiği sırada. Ben bu işaretler üstüne çok kafa yordum. Bilirim ne olduklarını. 40 yıl önce Kopenhag'daki Cadık arasından öğrenmiştim bunları. Güneş o sırada hangi burca girecek acaba? Atnalı işaretine. Çünkü Atnalı ile altın tam karşı karşıya. Atnalı işaretine demek? Atnalı işareti aslan burcu demek. Kükreyen aslan, insanları parçalayıp yutan aslan. Hey gemim, koca gemim, senin sonun kötü. Bunu düşündükçe aklım duruyor. Al sana bir yorum daha. Ama metin hep aynı metin. Görüyorsunuz ya, dünya bir, adamlar çeşit çeşit. Hadi saklanalım yine. Şimdi kuyakoyek geliyor. Dövmeleriyle kendisi de burç işaretlerine benziyor zaten. Ne diyor bakalım bu yamyam? Allah Allah, iki metni karşılaştırıyor. Baldırında, bağırsaklarında mı sanıyor güneşi? Vay canına. Bir şey buldu galiba. Yay burcunu mu buldu dersin? Yok yok. Anlamıyor bu altının ne olduğunu. Bir kralın pantolonundan düşmüş eski bir düğme sanıyor onu. Ama dur saklanalım yine. Fedallah geliyor şimdi de. Kıvırmış yine kuyruğunu saklamış bir yerine. Şeytan ayakları görünmesin diye yine üstü tıkmış pabuçlarına. Ne diye bakıyor öyle? Ellerini sallayarak bir şeyler yapıyor paradaki işaretlere. Sonra da eğiliyor önün. Altının üstünde güneş olduğuna göre bu herif ateşe tapıyor besbelli. Hoppala! Gelen gelene. Şimdi de pip sökün etti. Zavallı oğlan. Ya o geberip gitse ya ben. Neredeyse korkuyorum ondan. Paraya bakanların hepsini beni de dikizledi durdu o. Şimdi şu gördüğünüz garip aptal yüzüyle yorumunu yapmaya geldi. Saklanayım da dinleyeyim onu. Bak neler diyor. Bakıyorum, bakıyorsun, bakıyor, bakıyoruz, bakıyorsunuz, bakıyorlar. Vallahi billahi, Möre'nin dil bilgisi kitabını okumuş. Bilgisini artırmak istiyor herhalde zaballıcık. Ama dur hele. Şimdi ne diyor? Bakıyorum, bakıyorsun, bakıyor, bakıyoruz, bakıyorsunuz, bakıyorlar. Ezberliyor, ezberliyor. Bak yine aynı şey. Bakıyorum, bakıyorsun, bakıyor, bakıyoruz, bakıyorsunuz, bakıyorlar. Vallahi çok garip. Ve ben... ''Ve sen ve o, ve biz ve siz ve onlar. Hepsi yarasa. Ben ise bir karga. Hele şu çam ağacının tepesine çıktığım zaman. Gak gak gak gak. Karga değilim de neyim ki? Peki kargaları kaçırtan korkular nerede? Nah işte şurada. Eski püskü bir pantolona sokulmuş iki kemik. Eski püskü bir ceketin kollarına sokulmuş iki kemik daha. Benden mi söz ediyor acaba?'' Övme dediğin böyle olur, zavallı olan. Vallahi kendimi asmak geliyor içimden. Neyse, ben bu pipin yanında sokulmamalıyım artık. Ötekilere dayanabilirim çünkü akılları başlarında ama pipin bu yarı deli, yarı akıllı hali çileden çıkartıyor beni. Bırakayım onu. Söylenip dursun kendi kendine. Bu altın para geminin göbeği. Herkes can atıyor onu söküp almaya. Ama göbeğinizi söktünüz mü işin sonu kötü olur. Orada durması da kötü. Çünkü direğe bir şey çakıldı mı iş kötüye varacak demektir. <gülüyor> Beyaz balina çivileyecek seni koca ahap. Bu bir çam ağacı. Benim babam vaktiyle Tolant'ta bir çam ağacı kesmişti. Bir gümüş yüzük çıkmıştı içinden. Kim bilir hangi yaşlı zencinin nişan yüzüğü. Nereden girmişti o yüzük çamın içine. Kıyamet gününde bu eski direği üstündeki midye kabuklarıyla sulardan çıkardıkları zaman bu altın nereden gelmiş buraya diye soracaklar. Ah altın, altın. Değerlerinin değerlisi altın. Yakında düşeceksin o yeşil toprağın kasasına. Sus, sus. Aşçıbaşı, hey aşçıbaşı. Bizi de pişirsene, Jenny. Hey, hey, hey, Jenny. Hadi pişir saç ekmeğini. Nantakıt'tan gelen Pequot, Londra'dan gelen Samuel Enderby ile karşılaşıyor. Hey gemi, beyaz balinayı gördün mü? Böyle bağırdı yine Ahab, arkamızdan geçen İngiliz bandıralı bir gemiye. Yaşlı adam, elinde ses porusu, kaptan güvertesinde, asılı sandallarında ayakta durmuştu. Kendi sandalının başında tembel tembel uzanmış yatan yabancı kaptan, Ahab'ın fil dişi bacağını açıkça görebiliyordu. Yabancı kaptan, altmış yaşlarında güneşten iyice yanmış, yakışıklı, gürbüz güler yüzlü bir adamdı. Lacivert şayaktan, kenarları fistolu geniş bir ceket vardı sırtında. Ceketin boş kolu sallanıyordu arkasında. Hani şu Macar atlı subayların üniformalarındaki işlemeli boş kol gibi. Beyaz balinayı gördün mü? Yabancı kaptan, siz de bunu gördünüz mü? dedi. Kumaş kıvrımları arasında saklı duran takma kolunu havaya kaldırdı. Beyaz ucu tokmaklı balina kemiğinden bir kol. Ahab, yanı başındaki küreklere etrafa savurarak heyecanla gürledi. Hemen sandalıma gelin, yemiciler. denize inmeye hazır olun. Yerinden kıpırdamadan bir dakika içinde adamlarıyla birlikte suya inmiş az sonra da yabancı gemiye yanaşmıştı. Ama orada garip bir zorlukla karşılaştılar. Ahap bacağını yitireli, açık denizde hiçbir yabancı gemiye çıkmadığını, kendi gemisine takma bacağı için düzenlenmiş ve ancak otta bulunan çok pratik özel bir araç sayesinde çıkabildiğini, bu aracında başka bir gemide öyle çabucak düzenlenemeyeceğini unutuvermişti telaşından. Oysa açık denizde bir sandaldan gemiye tırmanmak, bu işi hemen her saat yapmak zorunda olan balinacılar bir yana hiç kimse için kolay iş değildir. Çünkü bir bakarsınız koca dalgalar sandalı geminin küpeştesine kadar çıkartır. Bir bakarsınız teknenin diplerine kadar indirir. Tek bacağı olan ve kendi gemisindeki kolaylığı yabancı gemide bulamayan Ahab birden acami bir karalı durumuna düşerek rezil oldu hiç erişemeyeceği o yüksek ve durmadan inip çıkan gemi bordasına umutsuzca bakakaldı. kaldı daha önce de belki söylemişizdir ki ahap başına gelen uğursuzlukla topallığıyla ilgili küçük bir zorlukla karşılaştı mı her zaman sinirlenir ifrit olurdu o gün yabancı geminin İki yardımcı kaptanın küpeşteden eğilip geminin bordasına takozlar çıkararak yapılan dik merdivenin her iki yanına tutunulabilmesi için süslü püslü iki ip uzatmaları Ahab'ı büsbütün çileden çıkardı. Tek bacaklı bir insanın o merdiveni tırmanamayacağını sanki hiç anlayamıyordu bu adamlar. Ama bu aksilikler bir dakikadan fazla sürmedi. Durumu bir göz atışta kavrayan yabancı kaptan, Bağırdı hemen, anladım anladım, hey, o işi bırakın da balina kesme palangalarını sallayın aşağı. Bereket birkaç gün önce bordalarında bir balina olduğu için büyük palangalar kaldırılmamıştı henüz. Ve kocaman kıvrık yağ çengeli tertemiz pırıl pırıl palangaların ucuna takılı duruyordu hala. Hemen aşağı sarkıttılar bunu. Ahab durumu bir anda kavrayarak tek bacağını çengelin kıvrılan yerine yerleştirdi. Bir çapanın ortasına ya da bir elma ağacının iki dalının birleştiği noktada oturmak gibi bir şeydi bu. Tamam işareti veren Ahab, palanganın halatına sıkı sıkı yapışıp, elleriyle tutuna tutuna kendini yukarıya doğru çekerek manevraya yardım etti. Çok geçmeden geminin yüksek küpeştelerini açtı, yavaşça bojurgatın başına bırakılıverdi. Yabancı kaptan fil dişi kolunu... Hoş geldin der gibi dostça uzatıp ilerledi. Ahap da fil dişi bacağını kaldırdı. Takma kolla takma bacak iki kılıç balığının keskin ağızları gibi karşılaştı. Evet evet dostum dedi Ahap. Kemiklerimizi tokuşturalım. Bir kol bir de bacak. Hiç bükülmeyecek bir kol ve hiç kaçmayacak bir bacak. Nerede gördün beyaz balinayı? Çok oldu mu göreli? İngiliz takma kolunu... Doğuya doğru uzatıp bir dürbünmüş gibi fil dişinin hizasından baktı. Beyaz balinayı orada, ekvator üstünde gördüm geçen mevsim. Ahap bocurgattan aşağı kayıp elini İngiliz'in omzuna koydu. Kolunu o kaptı değil mi? Hayır o kapmadı ama onun yüzünden oldu. Bu bacak da mı öyle? Ahap, anlat bana hepsini. Nasıl oldu bu iş? Dedi. Ekvatorda ilk seferimdi diye sözünü sürdürdü İngiliz. Beyaz balinanın varlığından haberim bile yoktu o sıralarda. Bir gün dört beş balinalık bir sürü görüp sandalları indirdik. Benim sandalım bir tanesini zıpkınladı. Hani sirklerde cambaz atları vardır ya öyle bir balinaydı bu. Döndürüp duruyordu bizi değirmen gibi. Gemicilerim sandalın alabora olmasını önlemek için akla karayı seçiyordu. Tam o sırada denizin dibinden kocaman bir balina fırlayıverdi. Kafası ve kambur sırtı süt beyazı ve kırış kırıştı. Ta kendisi, ta kendisi diye bağırdı hap soluk solağa. Sancak yanındaki yüzgecinde zıpkınlar saplıydı. Evet evet onlar benim, benim zıpkınlarım diye yine bağırdı hap kendinden geçerek. e sonra anlatsana. İngiliz güldü. Bırakın da anlatayım. Derken bu ak saçlı, ak kamburlu, koca moruk köpükler içinde dosdoğru sürünün içine daldı ve olanca azgınlığıyla başladı benim zıpkın halatımı kemirmeye. Evet anladım. Koparmak istiyordu halatı. Zıpkınlanan balinayı kurtarmak istiyordu. Yapar bu oyunları. Bilirim malımı. Tek kollu kaptan öyküsünü sürdürdü. Tam nasıl oldu bilmiyorum ama ısırdığı halat her nasılsa dişlerine takılıp kalmıştı. Biz o sırada farkında değildik işin. Ama halatı çekeyim derken beyaz balinanın sırtında bulduk kendimizi. Zıpkınladığımız balina ise kuyruğu havada, rüzgardan yana kaçıyordu. Durumu kavrayınca ne soylu, ne görkemli bir balinayla karşılaştığımızı görünce, böylesini önümde ne gördüm ne de işittim kaptan, korkunç azgınlığını aldırmayıp yakalamaya karar verdim onu halat belki kopar ya da takıldığı diş sökülür diye çünkü halat çekme işinde domuzuna zorluydu benim sandaldakiler evet bunları düşünüp ikinci kaptanımın sandalını atladım bay montropunkine ha kaptan size tanıtayım montropu montrop kaptan evet dediğim gibi montropun sandalını atladım nasılsa yanı başımızdaydı sandalı orada elime geçen ilk sıpkını yakaladığım gibi ak saçlı moruğa fırlattım sen misin fırlatan İnanır mısın kaptan, bir an içinde yarasadan beter kör oluverdim. Kara bir köpük, iki gözümü birden kaplayıp kör ediverdi beni. Karanlıkta hayal meyal, havaya dikili kuyruğunu gördüm balinanın. Mermer bir çankulesi gibi. Geri gitmenin yolu yoktu elbette. Gübe gündüz, bir taçtaki elmaslar kadar parlak, göz kamaştırıcı bir güneşin altında, el yordamıyla ikinci zıpkını arıyor, fırlatmak istiyordum. İşte tam o sırada kuyruk bir lima kulesi gibi yıkılıp sandalı ikiye böldü paramparça etti. Akkamburlu balina kuyruğu önde sandalımızın parçaları arasında sanki yongalar içinde yüzercesine geri geri üstümüze geldi. Var gücümüzle yüzüp kaçmaya çalışıyorduk. Kuyruğun korkunç vuruşlarından kurtulayım diye sırtına kendi sapladığım zıpkının sapına tutunup bir an için sülük gibi yapıştım ona. Ama sert bir dalga koparıp attı beni yerimden. Koca ejderha birden ileriye fırlayıp şimşek gibi derinlere dalarken ikinci zıpkının ağzı tam şuradan kaptı beni. Evet öyle tam burama takılıp çekti götürdü beni. Cehennemin dibini boyladım sandım. Ama bereket versin birdenbire zıpkının ağzı kolumu boylu boyunca ta omuzumdan bileğime kadar yardıktan sonra kopup gitti etimden. Hemen çıktım suyun üstüne. Bundan ötesini şu arkadaş anlatsın. Sırası gelmişken tanıştırayım sizi. Kaptan, doktor Bangr, geminin hekimi. Bangr, dostum, gel kaptanla tanış. Hadi Bangır, şimdi sen anlat bu işin sorununu. Böyle senli benlice tanıştırılan hekim, biraz ötede bu konuşmayı dinliyordu başımdan beri. Halinden hiç de anlaşılmıyordu. Gemide önemli bir yeri olduğu. toparlak ama ağırbaşlı bir yüzü var.